Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seydil murselin Muhammed ve alih ve sahbi Geçen dersten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadis-i şerifin başını okuduk. Tabi uzun bir hadis-i şerif idi. Bitirelim maniyet ettik, bitiremedik. Yalnız ezberleyin bunu. Buyurduğu için size de ders verdik ama dersinizi kim alacak onu bilmiyorum. Yani Artık herkes ezberleyen ezberledi. Bazılarının ezberlediğine dair bana haber geldi. Artık siz de aranızda kurşlarda, medreselerde talebeler, hocalar birbirimize dinletin. Her hadis-i şerif hakkında böyle buyurmuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kefsetel-i Enmari radıyallahu anh. Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem efendimizi şöyle buyururken işittim demiştir. Dedik, başladık. Üç şey telatün ukmu aleyhinne. Üç şeyin hak olduğuna dair size yemin ediyorum ve hadisukum hadisen size bir hadis anlatıyorum. Fahfazuhu. Onu muhafaza edin. Yani ezberleyin manasıdır ilk anladığımız ama şarihler Ve la unutmayın diye de mana vermişler. Yani sen hani manasını da unutmasan yine bu emri tutmuş olursun. Ama lafzını da hıfz edersen, ezberlersen daha büyük bir sünnete ittiba etmiş olursun. Burada üç şey vardı. Ne buyuruyordu? Hiçbir kulun parası sadaka vermekle eksilmedi. Bu anlattık. Üç, yemin edilen üç konunun biri. İkinci konu bir kul zulme uğrayınca sabrederse mutlaka şerefi arttı. Orada kendim meselemi söyledim. O da çok haber oldu. Ortalık karıştı yani. Kumpas meselesi beni başıma gelenleri anlatayım deyince her taraf üzerine saldırmaya başladı. Ama vaka budur. Gerçek budur ki başımıza bir iftira geldi ve bu iftira neticesinde biz de sabrettik. Ve itibarımız arttı. Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi, şerefini arttı buyurduğu gibi. İnşallah Perşembe sohbetinde bu hususta bazı şeyler açıklayacağım inşallah. Çünkü bu hafta çok haberler çıktı. Hep onlar, o benim konuşmamın, geçen haftaki bu dersteki konuşmamın neticesinde birilerinin bir yerleri kışkırtmasıyla, yani birlikte hareket edildi. Cumhuriyet Gazetesi, Gözcü Gazetesi, Oda TV, yani bu hafta bayağı benimle uğraştılar. Sekiz saat TT'de kalmışım, sekiz saat Neyse reklamın kötüsü olmaz diyorlar. Mühim değil yani. Millet de bu sefer bu ne oluyor falan diye merak edin. Sohbet dinler. E bizim her sohbetimizde bir hayır çıkar. Bir ilim çıkar. Yani ondan kimse zarar etmez ama e, Mevla bilir. Bunlarla ilgili bir e, e, izahı gerekebilir. Onu yapacağım inşallah. Nali Şerif hakkında vs. Ama bir kul zulme uğrayıp sabrederse mutlaka Allah onun izzetini artırır. Bunu ben şahsımda gördüm yani bu hadis-i şerif. 3. madde neydi? Bir kul dilencilik kapısını açarsa, yani milletten istemeye başlarsa Allahu Teala da ona fakirlik kapısını açar. Yani onun ihtiyacını bitirmez yani. Devamlı muhtaç kalır gider ömrü öyle. Bu burayı okuduk yani. Bunları izah ettik. Aynı hadis-i şerif devam ediyor. Ve hadisukum ve muhaddisu bildiriyorum. Küm size hadisen size şimdi bir hadis bildiriyorum ki yani aynı hadis-i şerifin içinde ama bu o üç şey bitince yeni bir konu söylüyorum diyor. Bu da dört maddeli oluyor. Dünyanın dört kişiyle ilgisi hakkındadır. Hepimiz bunlardan birine mutlaka dahil bu derste anlatılacak Dört kişiden biri biz yani mutlaka. Allah hayır tarafında bizim bulunmamızı nasip eylesin. Onu dinleyeceksiniz şimdi. Şimdi yine size hadis e, söylüyorum. فَاحْفَظُوا اَزْبَرْلَيْنُ Hu onu. Yani çok faydalı bir hadis-i şerif size öğretiyorum. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hiç faydasız bir şey söylemedi. Hikmet sahibi ve yuallimûn kitabı vel hikmete Kitap öğretti Kur'an, hikmet öğretti hadis. Bütün hadisleri hikmet yani dost doğru isabetli dünya ve ahiret için faydalı yerli yerince e, amel edilmesi gereken bilgilerdir. Hikmet. O bize neler öğretti? Kur'an-ı Kerim'in kaç misli hadis-i şerif var? Fazla. Çünkü tefsir ediyor, şerh ediyor. Size ben şimdi bir hadis söylüyorum. Çok faydalıdır. فَحْفَظُوا حِفْزَدِن بَلَّيْنَزْ onu. Yani unutmayın. Bundan mutlaka büyük istifademiz olur. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hayatta olsaydı Medine-i olsaydı işte gitseydik yanına veya kabul ederdiyse mesela onun mübarek işte sözlerinden nakil yapılsaydı canlı yayın yapılsaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Biz çok şey kaybettik tabii o imkanların hiçbiri olmadı ve olmayacak ama kayba imanı kazandık inşallah görmeden inandık. Şimdi burada ne buyuruyorduysa rastladığımızda da onlardan birine buyuracaktı yani. Onun için Kendisi konuşuyormuş gibi dinlemek lazımdır. Konuşanın kim olduğu önemli değildir. Hatimin, muhaddisin, şarihin, yani kim olduğuna bakılırsa orada takılıp kalırsın yani. sarı şöyle, sakalı böyle. Bırak sen şimdi bu işleri. Sen şimdi buyuran kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Duyuran hiç mühim değil. Eğer doğru tercüme edip de manayı doğru veriyorsa hiçbir sorun kalmadı. Direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemiş gibi dinleyelim. Çünkü onun yanında olsaydık şimdi bu böyle bize bunu anlatacaktı. Bu gibi hadisleri anlatacaktı. Hele ki her hadiste böyle tebbih yapmaz. Ezberleyin, belleyin, koruyun. Bu, bu az birkaç tane nadir geçer yani. Onun için onlardan biridir bu. Kala buyurdu ki babımız ihlas babıdır. Yani niyet niyetin önemi, güzel niyet Yapılan işin Allah için yapılması esas mesele niyetle alakalıdır. Bütün o konudaki hadisler Hafız Münziri Hazretleri bir bab altında, kitabındaki bir babta, ilk babta cem etmişler. Burada da niyet yine e, önemi, niyetin önemi ve bir insan bir şeyi kastetti, niyet etti de yapamadı gibi hususlarda kazanıyor mu, kaybediyor mu bunları anlatıyor. Gale buyurdu. İnnemet dünya, şüphesiz dünya. Kim içindir liyabat neferin? Dört kişi içindir. Ne demek dört kişi içindir? Yani fakir de gerçekte baktığın zaman insanların e, kısımlarını araştırdığın zaman bu dört kısımdan harici olmuyor. Özellikle Müslümanlar hakkında konuşuluyor. Yani zarar ve fayda bakımından. Bu dört kişinin kimi zarar görür, kimi fayda görür. Dünyadaki ameline ve niyetine göre karşılıklarını ahirette görür. Bazısı dünyada da bazı karşılıklar görebilir. Ama bundan dışına kalmaz. Yani bu dört kişiden biriyizdir. Bakalım biz hangisiyiz? Abdül, bir kul. Yani birincisi bir kul. Razyaka rızık vermiştir. Kime hu ona, Kim Allah'u, Allah-u Teala Hazretleri. Ne vermiştir? Rızık yani illa ekmek yemek mahsana değil yani Nasip vermiş Ne vermiş? Malen mal vermiştir Adamın durumu iyidir yani Geliri iyidir Dükkanı vardır, fabrikası vardır ee, Kimsenin yanında işçi değildir Yani özgürdür Bu malı olan niye çalışsın ki başkasının yanında Kendi işini yapar mesela Mal verdi ona daha ve ilmen Bir de ilim verdi Bu tabi şu anda Ankara kuşun gibidir hem zengin mal olacak hem ilmi olacak. Varsa da dünyada bu yani İmam-ı misali tüccar yani ulemadan zatlar azdır. Bizim zamanımızda alimlerin çoğu memurdur. E, veyahut emeklidir. E, veya bazı dernek ve vakıflara hizmet edip işte bir mahşet temin ederek bunlar kıt kanaat geçinebilirler. Yani zengin bir hoca bu zamanda çok az. Çünkü ilim olunca alim olması gerekiyor. Mal da vermiştir ona. Böyle biri var mıdır mesela? Bu, bu önemli. Biz de yani şu anda kendinize bakın. Ben bu sınıftan çok az adam olacağını düşünüyorum. Ama de olabilir. Fevbe bu kişi yette sakınır fihi o Malda neden sakınır? Rabbehu Rabbinden sakınır. Rabbinden sakınır şu demek fıkha göre hareket eder i̇şte faize bulaşmaz krediye girişmez rüşvet alıp vermez malını hayırlı yerlere harcar helalından kazanır kazanırken çok kar olsa bile Mevla'dan sakınır orada bir haram mekruh şüpheli bir şey girdiyse o ticareti mesela terk eder. İlmine de gidiyor Tabii ki ilminde de Allah'tan sakınır. Yani ne demek madem biliyorsun bildiğinle amel edeceksin. Bildikleriyle amel eder. İşte emirleri tutar yasaklardan sakınır gibi bir genel mana verebiliriz bu adam. Malı hususunda da ilmi hususunda da. Çünkü birçok hoca görüyoruz. Profesör ilahiyatta şurada burada. Bunlar da cahil kimseler değildir ama bile bile yanlış konuşuyorlar. Ve bildikleri halde fetvaları tahrif ediyorlar. Helala haram diyorlar. Harama helal diyorlar. Kendileri bunu bildikleri halde yapıyorlar. Yani birçok şu anda ekranlarda gördüklerimiz çoğu cahillikten konuşmuyor. O ne yapmış oluyor? İlminde Allah'tan sakınmamış oluyor. Çünkü Allah'tan sakınsaydı eli er sünnetin hak olduğunu söyleyecekti. Ama şimdi diyor er-i sünnet de hak değil, da hak değil. Böyle karışık bütün mezhepler. Karma karışık. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sünnetinin, sahabesinin, sünnetinin hakkında bu kadar ayet ve hadis-i şerif olduğunu biliyor. Bildiği halde Kur'an'da er sünnet yok diyor. Bu, bu ilminde Allah'tan sakınmıyor demektir. Biliyor çünkü. Ve sahabenin faziletleri, Hazreti Mavi hakkında da olursa hadis var. Ya benim faziletine dair vesaire. Sahabenin hakkında genel faziletine Değer hadis var ama gizliyor Allah'ın indirdiğini Hadis de Allah'ın indirdiğidir ayet gibidir yani. Sahih olduktan sonra Onun için İbn-i bugün yine gördüm Tefsir yazdırırken yine bu hadise. Yani bu ümmetin Sonra gelenleri yani bizim zamanımızdakiler Öncekilerine lanet beddua Der hakaret eder Hayreti karavan gibi muaviyeyi sevmen falan Mektep arkadaşı gibi böyle terbiyesiz Konuşmalar olursa Efendim, kıyametle mahdizen sahabemin fazileti hakkında, onları sevmenin önemi hakkında, sevmemenin çok tehlikeli olması hakkında bildiği bir hadisi kim gizlerse diyor. Ya bu usta hadisler var çok. Hatta bu usta bir kitap dergide bazı yazılar yazıyorum ara sıra o usta ama derlenip toplanıp bir kitap olması lazım sahabe müdafaası konusunu. Bildiği bir hadisi gizlese fakat getirememezel Allah. Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiğini ne demek? Çünkü ayet nasıl Allah'ın indirdiyse hadis de Allah'ın indirdiğidir. Hadiste de ne buyuruyor? badi. <gülüyor> Sahabem hakkında kötü konuşmayın. Benim ardımdan onları tenkitlerinize hedefet yapmayın. Femele <gülüyor> Sahabemi seven beni sevdiği için onları sever. <gülüyor> Sahabeme kızan bana kızdığı için onlara kızar. Eşin sevmem memnûre gitti. Resulullah'a kızmaya gitti. Hadis net Tirmizi'dedir. İşte bu hadisi içini gizleyen hoca diyor, Allah'ın indirdiğini gizlemiştir diyor. Biliyorsa. işte bil, ilminde Allah'tan sakınacak. Ne demek? Bildiği halde ortamda şey var, alevi var, bilmem ne var falan, işi karıştırmayalım falan, muafiyede hiç bahsetmeyelim. Adam orada sahabeye giydirse, çaksa falan, ben konuyu kapatalım işte falan. Kur'an'da birleşelim arkadaşlar diyerekten sulandıralım, bulandıralım işi falan. Böyle olmaz. Hele hoppala, dur bakalım sen ne diyorsun ya? Hangi sahabeyi sevmem diyorsunuz? Sahabeden böyle var şöyle var ne konuşuyorsun sen? Tabii ki masum değiller. Tabii ki günahları hataları olur peygamber olmadıkları için. Ama faziletlerine dair hadisler var. Gizleyen Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Peki Allah'ın indirdiğini gizleyen ne olur? İşte inel zenekruhu <gülüyor> ne veluda. Min ma nas fil kitab. Kur'an'da kitapta ayetlerimizi açıkladıktan sonra kimler gizlerse Allah da onlara lanet eder. Bütün lanet edebilen karıncadan efendim balıklarına kadar ona beddua eder. Günahsız ağızlardan lanet okunursa müjdeyüz Allah kabul eder. Beddua sana tutar. E ama Kur'an'da sahabenin e, önemine darbi bir şey mi? indirdi Allah ki böyle konuşuyorsun. İndirmez olur mu? 40 senedir anlatıyoruz sana. Ve sâbıkûne'l-evvelûn vel vel-ansâr-u'l-ledînettebâûn bi-uhsân radıyallâhûn ve Allah onlardan razı, onlara azaltan razı öbür ateve küllen vaide Allah hepsine cenneti söz verdi. E şimdi sen bu kadar Kuranda ayet varken hadis şerifler de Kurandadır. Çünkü ve aynı levai ne? Peygamberim kafadan keyfinden konuşmaz. Vahiy gelir ona da söyler. Hadis de vahidir. Ya bunları sen gizledin mi? Allah'ın indirdiğini gizlemiş oldun. Demek ki dünya dört kişiye ya yarar ya zarar. Bu dört kişiden birisi kimmiş? Allah Teala ona mal vermiş. O malı kazanırken haramdan sakınıyorum. Faizden, rüşvetten mesela. Yalan konuşmaktan. Malını mesela beğendirmek için yemin etmek. Çok tehlikeli bir şey. Yani bir araba satıyorsun. Galericisin. Allah sana mal vermiş. Yani sen burada olmadığı şekilde bir mübalağa yapmanın yapman günaha girer. Mübalağa yalana girer. Olmadan olmayan bir şey söylüyorsun. Bu araba şöyle gider, böyle gider. Halbuki at gibi gider, it gibi durur yani araba. Ama sen arabayı acayip met ettin adama. Yani Kandırıyorsun herifi resmen. Bu malda Allah'tan sakınmamaktır. Vallahi şöyle bir... Ya Allah'ın adını kullanma hele dur. Burada şimdi birkaç kuruş para kazanacaksın diye niye yemin ediyorsun? Tervici silahı denir bu. Yeminlerle malını değerlendirme meselesi çok. Tehlikeli bir mesele yani. Hele yalan yere yemin. el الْفَادِرَةَ دَعُدِّ يَا رَبَ الْاَقَعَى Üssüz, memleketleri ıssız bırakır, bir İstanbul'u kurutabilir. Bir adamın yalan yeri Allah'ın adına emin etmesi. Yani büyük afet gelebilir. Tabii Mevla afet şey diyor da cezayı peşin vermediğinden yaşıyoruz. yani. Yoksa başkasının belası bizi şey de sarabilir. Bazen de sarıyor. Nitekim bir deprem oluyor da herkes günahkar değil. Olmuş. Ama vurdum herkese vurur yani. Bugün de Yozgat'ta olmuş herhalde. Evet Allah afetlerden muhafaza etsin bütün vatandaşlarımızı, İslam vatanlarını ve bizim vatanımızdaki şehirlerimizi. Allahım amin. Allahum sallallahu aleyhi Muhammed ve ala aleyhi o zaman malında Allah'tan sakınacaksan, işte böyle harama, mekruha, günaha tevessül etmeyeceksin. Her alından kazanmaya bakacaksın. Sonra ilim vermiş aynı adama. ilimde de Rabbinden sakınacak. Ne demek? E bildiğiniz zekatını vereceksin. Men ketemme ilmen aleyhli el kıyamet bil cami nar. Yine İbn-i Maci adresinde. Sana din işlerinden buyuruyor yani. Men ketemme fi i̇şte, Bu bir vattede yani din işleriyle alakalı mesela bir türlü adam gelmiş yani senin projeni soruyor. Sen mimarsın bir proje yapmışsın kendine o da geliyor işte ben sana ilim soruyorum senin projen. Ya arkadaş bu adam canı çıkmış, bu projeyi yapmış, emek etmiş, bilmiyorum. sana niye öğretsin şimdi bunu? Bu din işi değil ki, farz değil, vacip değil. Onun için hadis-i şerif diyor ki, din işlerindeki sorulara cevap vermesi lazım. İlmini gizlememesi lazım. Ama özel meselelerde bir ilmin olur, ihtisasın olur, o senin telifini para kazanacaksındır. Niye projeni açıklıyorsun? Yani doğru anlayalım hadisleri. İlmi ehlinden gizlerse, din hususlarında özellikle. Kıyamet günü Allah Teala'nın ağzına ateşten gem vuracak mesela. İşte, Adama ilim verince Rabbinden sakınacak. Ne demek Rabbinden sakınacak? Sorana cevap verecek yani. Biliyorsa, bilmiyorsa öğrenecek, araştıracak. Emek verecek. Ya git kime sorarsan sor demeyecek yani. Madem ilmin var, burada imkanım var. Biraz emek et, bu müslümanına bir cevap ver yani. Ya bu öbür türlü ne olur? Allah'tan sakınmamak olur. Şimdi bu adama ilim de verildi, mal da verildi. Bu adam şimdi Rabbinden sakındı. Yani emirleri tuttu, yasaklardan sakındı. Ve yasıl'u Ekledi vasletti fihi bu malında ve ilminde kimi neyi rahim o. Rahimini vasletti. Rahim işte aynı rahimde birleştiği kişiler. Kendi birleştiklerine kardeş deniyor. Geride birleştikleri yani bu sefer annesinin rahimde birleştiklerine teyze deniyor, dayı deniyor. Babasının annesinin rahimde birleştiklerine hala deniyor, amca deniyor. Hep rahimle beraber bu işler gidiyor. Yani bir rahimin birleştirdiklerinden seni akraba ve teallukat ilişkisi doğuyor. Bunları vasıt ediyor. Ne demek vasıt ediyor? Gelmeyene gidiyor, aramayanı arıyor, sormayanı soruyor, ekmeği olmayan ekmek gönderiyor, para gönderiyor. İşte ne zekatı varsa, malı da var ya çünkü bu adamın. Malından buna zekat düşüyor, hayır düşüyor. İlk kimden başlamak icap eder? Uygunu olan akrabadandır verme. İlk akrabayı, çünkü o zaman iki, iki sevap geliyor. Hem silahe-i rahim oluyor hem sadaka zekat yerine geçiyor. Tabii ki annene zekat verilmez ayrı bir şey. Sad hediye verilir, sadaka verilir ama muhtaçsa ayrı bir şey. Ama amcana zekat da verilir, halana, teyzene zekat da verilir. Yani malından gereken kişilere fıkha göre hareket ediyor. Yani arayıp sormak nasılsın iyi misin? Hal, hatır, hastayı ziyaret, cenaze, iştirak gibi şeyler. Ama en mümü tabii ki muhtaçsa e, ikramla yani paradır, erzaktır vesaire arayıp sormak. Bu adam bunu da yapıyor. Ve alemu biliyor Allah cin fihi. O malda ne neyi biliyor? Hakk'a. Hakkını biliyor. Allah'ımın bu malda hakkı var. Yani bu parayı ben kazanmadım. Babamın evinden getirmedim yani. Bazılarının dediği gibi hani Karun'un sözü var Kur'an-ı Kerim'de. İnne ma'lutidu ala'il min 'indi. Diyor ki ben diyor ilmim olmasa bu malı kazanamazdım. Ben kimya biliyorum diyor. Bütün toprakları altına çevirdim falan neyse. Yani Karun gibi hareket edemeyiz ki biz. Biz Müslümanız. O zaman ne diyeceksin? Bu malda Allah'ın hakkı var. Ben bulmadım bunu yani. Ama ben, ben çalışmasaydım, ben kazanmasaydım, ben gitmeseydim. Ben... Bırak şu benleri ya. O zaman allah Teala da der ki elini tutturmasaydım, gözünü gördürmeseydim, ayağını yürütmeseydim, aklını götürseydim, felç etseydim der. E sen yine bitersin. Yani burada sen ben ben ben yaptım diyorsun bu sefer pilini mi çekerler şarjın bittiği anda hadi kazan derler. Onun için bunu da bize veren ver, verdiren hep Mevla'dır. Hatta sana başkası birden getirse bile ben şöyle konuştum da adam beni beğendi de adam beni sevdi de getirdi de. Ya ne konuştun da ne sevdi? Allah adamın gönlünü ilham ediyor git şunu şunu ver geliyor. Dese ki vur bir tokat gelir bir kafana vurur. Sen de dersin ki nereden geldi bu tokat? Ya arkadaş seni hiç tanımıyorum niye vurdun ki? İçimden geldi der adam ya sana vurmak istedim mesela. Yani Mevla vur dedim, vurur ver dediğimi verir. O zaman Allah'ın hakkını bileceksin. Bu malda Allah'ın hakkı var. Verdiyse o ver. Kazandım yok kazandırdı. Çalıştım yok Çalıştırdı. Laf gelişi Türkçe'de çalıştım kazandım lafları geçebilir. Bunlar niyet mühimdir burada. Eğer sen Allah'a kazandırdığı niyet ettiğin sen sonra laflar Türkçe'de o kadar fark etmez yani. Allah'ın hakkı olduğunu bilecek. O malda. Peki Allah'ın hakkı olduğunu bilecek ne demek aynı zamanda? Ve fiyenvâlim hakkum mâlûm lisâli vel bahrûm. İsteyene, mahrumuna, vermeyen ne yani muhtaç olan miskin, yetim, dul falan e, fakirler için Zenginlerin mallarında hak var diyor ayet. İşte Allah'ın hakkını bilecek kimlere işte ayetlerde sayıyor bunlar masarif. İşte sekiz zümre zekata tabi olan, sadakaya tabi olan kişiler zaten fakir dedim mi, fukara, mesakin yoksul fakir sınıfında muhtaçların hepsi giriyor. Yetim olma yetim illa yetim olmak, yolda kalmak öbür maddeleri haiz olmayabilir zaten. Yolda kalmışlık özel bir durumdur yetim olmak. Özel bir haldir. Herkesin olacak hali yok bunu. Ama genel manada muhtaçlık var, fakirlik var insanlarda. Bu adam yetim olmasa da, anası babası olsa da yine buna vereceksin. Yani anası babası buna bakmıyor ki veya bakamıyor. Yani muhtaçlara genel verilecek. Bu itibarla e, Allah'ımızın Celle Celaluhu bu malın da benim hakkı var. O hakkı da bunlara ayırmış. Dolayısıyla malın kırkta biri benim değil. Veyahut da ona göre sadakası var, fitresi var, oruç tutamıyorsa fidyesi var vesaire. Veyahut hacca gidemiyor, bedelli gönderecek birini. Bütün bunlar mala tealluk eden haklardır. Bunları biliyor bu adam. Biliyor ne demek? Yapıyor demek. İcraat safasına sokuyor demek yani. Şimdi dünya dört adam, adama e, yani konu olur. Dört kişiden bahsedebiliriz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisini anladık şimdi. Biraz bizde uymadı. Bizde mal biraz yok ama kimimizde ilim var, kimimizde para var. Ama ikisi birden denk gelince buna maddeye girersin. Burası biraz cemaatta, halkımızda, dinleyenlerimizde hem ilmi hem malı toplanan nadirattandır. Çok nadirdir ama vardır. Oluruz inşallah. Biz de dua deriz. Bize de Allah ilmi olmayana ilim verir. malı olmayana Allah mal versin. Hayırlısından, helalından. Amin. Yani... ...şu anda değiliz diye olmayacak anlamına da gelmez... ...yani yaşarsak neler görürüz... ...Mevla bir anda insana bir şeyler verebilir... ...faza bu adam... Bi ...efdalil menazili... ...bu adam... ...menzillelerin, mertebelerin en faziletlisindir... ...bu dört kişiden... ...en üstünü ahirette en çok sevap alacak... ...derecesi en yüksek olacak... ...cennette adamı sorarsan budur... ...çünkü burada hem ilim var... ...Allah'tan sakınmış... ...ilmin de zekatını vermiş işte yazmış, etmiş. E, mal var. Malı da sılay rahim, akraba vermek. Ondan sonra Allah'ın hakkını bilip ödemek. E, bu adam nerede bulunur böyle adam? Ben onun için dedim ya bu eftaldir. Eftaller de azdır yani. Çok fazilet kazananlar nadir olur. Ve Abdün bir adam daha var. Şimdi ikinci kısım. Belki ben buna girebilirim. Kısmen. Rıza verdi ona Allah Allah'la ilmen, ilim verdi. Kendimize göre bir şeyler biliyoruz yani hani çok büyük Allah heyecan değiliz ama bir şeyler biliyoruz. Velem rızık vermedi ona malen, mal vermedi. Hani mal malım da yok demeyeyim. Velakin yani işte çalışırsan bir gelirin geliyor. Ama gelirinden artırabiliyorsun, artıramıyorsun. Ancak denkliyor. Borçtan da hali kalmıyoruz yani. Borçsuz da kalmıyoruz. E bu durumda hani böyle şimdiki fabrikatörler manasında bir mal durumum yok mesela. Siz de kendinize bakışın. İçimizde böyle çok Hoca Efendi kardeşlerimiz var. Yani hakikaten Allah ilim vermiştir onlara. Hafız-ı kelamdır, Kur'an'dan nasibi var, fıkıhtan nasibi var falan. Malları yoktur yani. işte 2 bin lira, 3 bin lira en fazla bir gelir atlan bu zamanda zor geçirir çocukları var. Bu kişiler yani bundan çok bulunur demek istiyorum. Demek ki gibi ikisi olan az. Ama bu ilmi olup da malı olmayan çoktur. Hatta ilmi fakirliğe koydum bu radice ile Açlığa koydum. Niye? Vallahi Ben ilmi açlığa koydum. Ben nasıl yattığına vites bo. İnsanlar da çok doyarsak, sırtımız pek olursa, karnımız tok olursa, yattığımız yer sıcak olursa, burada iyi olur olurum, iyi ocu olurum. Halbuki yan gelip yatarsın. Çünkü neden? Sıcağı gördün mü mafsallar gevşer yani. Ondan yemek de var. o oh, Bir uyku bastırır. Peki Efeci bu Artık arayın bakalım ilmi nasıl bulacaksınız diyor. Yani biz Rize'ye gittiğimizde tamam Resul Hoca Allah selamet versin hocam. Kendi evinde bak etti falan ama e, onun da evinin imkanları ona göre. O zamanlar telefon bile yok. Köyde bir tane sabit telefon bile yok. Şehre inmek lazım bir telefon için. Öyle bir zamanlarda yani medresede, oradaki medresede tabii şey vardı yani Sabahleyin sıcak su yok, işte ısıtacaksın edeceksin namazı kaçırmayayım diye bir gusül icabetse falan. Ondan sonra bitlenirsin, pirellenirsin. Bunlar güzel şeyler yani. Ne bakımdan? Fakirlik. Ama o lezzeti bulamıyorum şimdi. 50 tane bana yemek ver yani. Oradaki bir patates kızartmasını ben şimdi hala 35 senedir unutmamışım mercimek çorbasını. Hemen hemen pilav, mercimek onlar başka ne olacak? Ama e, yani... Aç kalmadı. Köylü de bize çok var. Hocam çok gelir. yani Talebe aç kalmıyordu. Açlık yok. Velakin e, imkansızlıklar vardı bazı kere. Ki bizde yine çok buluyoruz. Bizden evvelkileri anlatıyorlar. Oho Çubaruk Salah Hacı Efendi, Aşık Kutlu Efendi, acı Dursun Efendi falan o dönemler ondan geriler. O jandarmanın baskınları, kaçak zamanlar falan onlar hepten samanlıklardan, damamanlıklar, gizli gizli okumaklar. E, un yok, bir şey yok. Bazı kere kıtlık, kuraklık var karneylene ekmek verildiği inönü dönemleri olmuş. Yani onlar o zamanlarda da medreselerdekileri düşünmek lazım. Biz yine yedik yani kaçıyor. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizden sonrakiler daha rahat etti. Ondan sonra daha rahat etti. Teknoloji gelişiyor tabii. Radyerler çıktı, sıcak sular, otomatik şofbenler çıktı, şimdi doğalgaz. Peki köye gelmemiştir ama genel İstanbul'daki medreseleri şey diyor. Ama ilmin seviyesi düştü. Yani fakirlik zamanında yetişen hocaların kalitesi. E şimdi o zaman 50 hoca 100 hoca ama cihan şumul hocalardılar. E şimdi bakıyorsun e, tabii ki 500, 1000 2000, 3000 1000. bir kere de 100 hoca icazet oluyor. 100 hoca. Çok büyük bir rakam. Yani bu demektir ki genel bütün medreselerde binlerce hocamız yetişiyor elhamdülillah. Ama ilmi seviye düşük. Yani çünkü rahatlıkla olmuyor. Ben ilmi açlığa koydum. Belki biz de daha aç kalsaydık, belki biz de daha büyük hoca olacaktık. Biraz fazla yedik yine. İnsanlar toklukta arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Onun için e, burada ilim verdi, mal vermedi. Bu çokları için geçerli olan budur. Yani mal verdiyse zaten ona ilim ekseriyetle vermiyor. Çünkü açlıkta bulunacak ilim. Ama bir kuluna ilim verdi, mal vermedi. Böyle bizim çok hocalarımız şu anda var. Ama fevbe o kişi ben de mesela bunlardan olabilirim inşallah. Niyet edeyim şimdi siz de edin. Sâdikun niyeti Niyeti çok dürüst. İş, ameller niyete göre ise ihlasa geleceğiz ya. Niyeti doğru. Niyeti doğru şu demek. Yakuli diyor ki Lev enneli. Ah keşke benim için olsaydı. Malen. Malum olsaydı. Bir bakıyor bir zengine. Tek başına camiyi yaptı. Bir bakıyor bir zengine. Yedi katlı medrese yaptı. Verdi. Var böyle zenginler. Allah razı olsun. Okullarda hayır yok. Her türlü yalan yanlış bilgi var. Besmele yok, amdele yok. Okullarda hayır yok. Ama bir hafızlık medresesi yapsa, orada talebeler okusa, yese yesetseler oturup Kur'an ezberlesin. Büyük hayır. Bir kız e, ta, hocalara kız, kız talebelere medrese yapsa, hiç erkek girmeyecek. Ondan sonra erkeklere medrese yapsa dini şeriat ilimlerinden tahsil, tefsir, hadis, fıkıh okunsa orada. Yalant olan hiç öbür okullardaki şeyler olmasa. E bunlar büyük hayır ama adam bir de bakıyorsun tek başına yapıyor. 500 talebe, 1000 talebeli yer yapabilen var. Onların aylık iaşesini veren mal sahipleri var. Allah hayırlarını artırsın. Allah ecirlerini artırsın. Allah gösterişte muhafaza eylesin. Her yere medreseleri yaymayı nasip etsin. Efendi Hazretimizin e, niyeti, derdi buydu. Buna, buna çalıştı ömrü boyunca yahu. Kuş kafesi kadar olsun bir medrese yapın. Tavuk kümesi kadar bir medrese yapın. İki talebe koyun derdi. Her mahalleye derdi bunu. Yani tabii tam dediği şeyler gerçekleşmiş değil. Zaten gerçekleşse Türkiye'de terör olmaz. Gerçekleşse Türkiye'de eşkıyalık olmaz. Gerçekleşse efendim, e, Suriye bile düzelir. Yani buradaki proje gerçekleşse dünyadaki bütün İslam işte alemi düzelir. Efendim az dünya çapında hizmeti düşünüyordu. Ama tabii neredeyse o kadar zenginler... Oraya paralar verdiler. Boşuna okullara verdiler. bilmemlere verdiler. Hizmet dediler. Hezimet çıktı. Bilmem dediler. iyi Müslüman yetiştireceğiz dediler. Gavur çıktı. Ondan sonra vatana millete faydalı adam yetişeceğiz dediler. Vatan aynı çıktı. Falan falan. Milletin 40-50 sene paraları da boşa gitti. Herhalde temizler temizlere. Paraları da temiz değilmiş ki temiz yere nasip olmadı. Pişlere gitti. Ama Efendi Hazretleri'nin buyurduğu şey gerçekleşmiş olsaydı şimdi her mahallede bir kız bir erkek mezresesi, birkaç talebe bile olsa yani Türkiye'nin çehresi değişirdi şu anda. Bu ne rezillik ya. Ama olmayacak demek değil. İnşallah Efendi bu şeyi gerçekleşecektir. Zenginlere Allah Teala akıl fikir verecek. İnşallah kalplerini hayra çevirecektir. Şimdi bakıyoruz hakikaten ben de duyuyorum böyle. Birkaç trilyonluk yani. Tabii eski parayla trilyonlukla bahsediyorum da. Bir medreseyi yapmış vermiş ya. Bunlara ben rastladım yani. Bir zengine. E şimdi ben bunu yapacak bir gücüm yok. Ben aydık gelenimden gidenimi denklemeye çalışıyorum. Yani babam zengin zamanda olabilirdi. Yap, yapıyordu bir şeyler. E şimdi o durumu da yok. Ama şimdi niyet edebiliriz. Yani niyeti dürüst. Ne diyor? Levennel imanen. Ah benim de malım olaydı. Le amiltü. Elbette amel eden bir ameli fulân. Şu felancanın yaptığını ben de yapardım. Ama dürüst ha. Kazanırsa caymayacak. Allah biliyor kazanırsa. Parayı gelirse cayar mı? Allah bilir. Celle Celaluhu. Kalbini bildiği için de niyetini bilir. Niyetini bildiği için e, sevap mı yazacak? Yazmayacak? Onu da bilir. Burada kimseyi kandıramazsın. Niyetin düzgünse Fe ve bu kişi neyledir? Bir niyeti. niyetiyledir. Yani Mevla buna ne göre muamele yapacak? İşte kocaman 100-200-500 talebelik medreseyi tek başına yapmış. Parasını oraya harcamış. O talebeyi yediriyor, düşürüyor. Bu adam bu niyetiyle muamele görecek. Şu ihlasın ve niyetin önemine bak. Çünkü param olsaydı yapacaktım diyor. Fe'ecruhuma şimdi bu kadar olabilir mi ya? Adam çalışmış, çabalamış. İyi ee, iyi paralar elde etmiş. Ondan sonra o parayla kalkmış koca bir medrese yapmış. Para yani bu kolay bir şey değil yani. Zor çıkar ayağından et kesmek gibi geliyor diyor adam. Bu mal canın yongasıdır yani insanın içini söker yani bu parayı verilmez kolay. Bir trilyon, 2 trilyon, 5 trilyon veriyorlar ya maşallah Müslümanlardan. Medrese yapanlar var. Tamam. Bu adam ne yapmış? Bu adam da oturmuş, <gülüyor> demiş kurban olduğum yani yemeğim, içmem zor denk getiriyorum. Karnımı zor duyuyorum. Benim param yok. Ama benim param keşke olsaydı. Şöyle bir medrese yapıp bu milleti cahillikten kurtarmak için, ehli sünnete hizmet için, dinimizi, İslam'ı dünyaya yaymak için, vatanımıza hakim kılmak için hani bu niyetten ben bir medrese yapardım. Mevla da biliyorsun ki sen niyetin dürüst. Yani paran olsaydı yapardın. Mevla bunu doğru, böyle niyetin doğruysa bilir zaten. Ne oldu? Aynı o parayı verip yapmış adam neyse, ya bu biraz eksik olsun, yok. Ya o hakikat olsun, bu suret olsun, yok. Ya bunlar nasıl eşit oluyor? Mevla biliyor ki, ben niyete bakarım. Bu adam yaptı, bu adam da niyet etti. O zaman ne oldu? Aynı sevabı hak etti. Bu çok büyük bir müjde ya, bu çok büyük müjde. Şimdi o zaman fakir kaldı mı? E yarın ahirette ya işte zenginler, hayır yaptı, cami yaptı, çeşme yaptı, hastane yaptı falan. Milleti yedirdi, içirdi. Ne kadar kazandı? Biz zaten dünyada da kaybetmiştik, ahirette de kaybetmiştik. Çünkü neden paramız yok, bir hayır yapamıyoruz? E sen burada yanlış fikir desin. Çünkü bu hadis şerif sana diyor ki niyet edebilirsin diyor. Yani Efendimiz aleyhisselam söyledi Allah teala kimseyi kimseyden aşağı bırakmadı. Yani ona zenginlik verir, sana mal verir, şey ilim verir, öbürüne takva verir, öbürüne niyet verir. Mevla'nın verdikleri çok. Aza çok verir. Niyete göre amel etmiş verir. Sevabı ye, kat kat katlarım diyor. 13'üm. Bundan daha avanaklık olur mu ki yani? Bir insan zaten parası yok, bir şey yok. Tamam anladık. Ee, bir hayır yapamıyor. Ama kalbinden de ya o ah olsaydı da yapsaydım diye niyet bile geçirmiyor. Ya bu bu bedava bir işi bile eee Yapmaktan aciz. Hatta ağzından konuşmak bile gerekmiyor. Niyet kalptedir yani. Böyle bir aciz insanlar var mıdır? Vardır. Çok mudur? Çoktur. Bizim cemaatta da bolca mevcuttur. Yani ekserisi fakirleriz. Fakirdirler. Ben o kadar fakir sınıfına gelmeyi koymayayım ama. Ekserisi muhtaçtır, fakirdir veyahut da zor geçinir. Ama ekserisi de şöyle bir malım olsaydı, amel etseydim de, tam bir niyet etmemiştir hala. Halbuki sadece niyet. Cebinden bir şey çıkmayacak. Zaten yok ne çıkacak. Ama niyeti bile becerem beceremeyen adamdan daha aciz kimse var mıdır? Onun için illa ilim, ilim, ilim sohbet olmasa bu niyeti kimden öğreneceksin? Sohbet dediğin adam yattığı yerde zarar ediyor. Oturduğu yerde zarar ediyor. Bir sohbeti, bir dersi kaçıran ya ne zarar ediyorum? Ya kardeşim içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, yatışı kıldım zikrim. Ama ilimsiz olmaz. Kaçırıyorsun bak niyet öğretti öğretti sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı bütün dünyayı, cami, medrese dolduran zenginlerin hayrı kadar hayır sahibi olacaksın. Eşittir diyor. Sana bak niye de öğretiyor burada. E dinlemedin. Dinlemedin kendi kendine. Oturduğun yerde büyük zarardasın ya. Niye sohbet kaçırıyorsun? Niye hadis-i şerifleri kaçırıyorsun ya? Bu kadar insan ne iş yapar bu saatte hadis dinlemekten daha önemli acaba? Hadis dinlemekten, ebedi ahiretini... Dünya kadar hayır yapan kadar kazandıracak sana bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niyetinle kazanacağın sallallahu aleyhi ve sellem. E sen bunu dinlemiyorsun. Yani hoca olduğun yok, okuduğun yok, okuyacağın yok, vaktin yok. Zaten düşmüşsün dünya telahisine çoluk çocuğa karışmışsın. Anladık da yarım saat 45 dakika bir hadiste dinleyemiyorsun yahu. Ve nereden ne anlatacak sana? Kim anlatacak bunları? E bu sohbet yapan hocalar anlatacak. E dinlemiyorsun sohbetleri. Ve dün geldik üçüncü kula. Bir kul daha var. Hu, Allah ona rızık Allah verdi. Kim Allah Allah. Malen mal verdi. Üçe geldik. Parası bol. Velem yarzuk rızık vermedi hu ona ilmen. ilmi nasip vermedi. Malı bol ilmi yok. Çok tehlikeli. Acayip bir durum ya şimdi bu. Yak bir bu adam şimdi ne yapıyor? Geride anlatılan malını Allah'ın emri üzere harcamıştı. Haramdan kazanmamıştı. Harama harcamamıştı. Stok yapmamıştı falan falan. O adam kazanmıştı gerideki. Bu üçüncü şahıs Yagbito efendim sağ sola yamuluyor. Yani e, şehvetlerine daldırıyor. Malını haram yerlerde kullanıyor fi malihi malında mal hususunda bu kişi e, yapacağını bilmiyor yani deve kör deve veyahut da deveye bir hastalık geliyor mesela böyle yalpa yapar sağ sola bu ne oluyor düz gidemez yani bu, bu da öyle e, bir yol çizememiş dürüst bir yoldan gidemiyor Sağa sola vuruyor fi malin malını Harcarken bir gayrı ilim Zaten ilmi de yok İlimsiz yere gidiyor piyangoya veriyor Harama veriyor, zina veriyor içkiye veriyor, kumara veriyor Rişvete veriyor, faize alıyor Veriyor yani malı Perişan etti Ve la etteki sakınmıyor fi mal hususunda Rabbe, Rabbinden sakınmıyor Zaten ilmi yok Hani vaaz ediyor mu etmiyor mu yapıyor mu yapmıyor mu Oradan muaf demeyelim de Oradan hariç kaldı Öğrenmeliydi gerçi. Niye öğrenmedin? Sorarlar adam. O ayrı bir şey. Ama bir malı var. Bani malda hayır yapsa, takvari ad etse ahirette kurtarabilecek. Ama malın hususunda Allah'tan sakınmıyor. Ve la yasılü. Ulaştırmıyor mal, mal hakkında. Akraba-teallukat ilişkilerini de ilişkilerinde etmiyor. Anasını sormaz, teyzesini sormaz, halasını aramaz, dayısını aramaz. Veya kuzenidir veya şudur veya budur. Senin malın var yani millet aç. E, özellikle bu senin akrabanın. Yani yakından başlayarak açılı açılı akrabalar çok önemli. E bu akraba Kur'an-ı Kerim'de devamlı bu geçiyor. Akraba'ya verin. Ve itaizil kurba. Bütün Cuma hutbelinde bu okuyor Allah Teala emrediyor. İnna Allāh e'mru biladde vel-yusheen. Ve itaizil kurba. Yakın akrabalar sahbeni ver. Yani sen de var, bunda da yok. E Senin en başta vermen gerekiyor. Ama bunları da yapmıyor. Ve la bilmiyor, tanımıyor yani. Lillāh Allāh cinfiy o malda hakkı. Hiç Allah'ın hakkını tanımıyor. Ya yani ne diyorsun konuşuyorsun diye. Kırkta bir soyguna mı çıktınız ya kırkta bir ben kazandım bunu. Sizle mi uğraşacağım benim paramı mı soracak? Haraj mı istiyorsunuz diyor. Yani Allah'ın da hakkı var. Zekat, sadaka, fitre falan. Hiç ta takdir etmiyor. <gülüyor> işte bu adam. bir Bundan pisi yok diyor menzilelerin, mertebelerin yani bu adamın yeri neresi sorduğun zaman bun, bunun yerinden, durduğu noktadan daha pis bir nokta yok. Bu demektir ki cehennemde de onun azabından daha büyük azap yok. Durduğu nokta en pis. Yani ateşin en kötü yerine gider bu adam. Çünkü ilim yok zaten bir efendim, noksanlık. Mal var bir imtihan İmtihanda kaybediyor malda zaten helal aramda bildiği yok. Bu adamdan kötüsü yok. Yani bundan, bundan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Zaten değilizdir yani. Bu şekilde bizim dinleyenlerimizde de bu kadar kötü bir durumda adam yoktur inşallah. Belki ara sıra gelir. Değişik insanlar da dinler. Allah onlara da ıslah ailesini, iddia teylesin. Yola çevirsin. Kurban olsun. Ve dön dördüncü kula geldik. Bir kul daha vardır. Lem yazuk. Rızık vermedi ona. Allah Allah malen. Mal da vermedi. Ve la ilmen ilim de vermedi. Bu <gülüyor> şimdi. Ekseriyet bundandır bizim cemaatimiz dinleyenler. Para var mı? Yok. İlmin var mı? O da yok. Ne yapacak bu? Dur bir yol gösteriyor ya. Hemen hemen evhama kapılma. Hemen ümidi kesme ya. Yani durumumuz genelde. Mal da yok. ilim de yok. Ne yapacağız? Bizim cemaatte parmak aldırır. Yani ekseri buna parmak kaldırır. Genel bu. Fevve yekulü <gülüyor> Bu adam da diyor ki Abi burayı kurtaramadık. Burada burada sıkıntı var. Duvar atosta burası. Neden? Abi mal yoksa mutlaka ilim olması gerekiyor. <gülüyor> yani ilim dederken de sen de müftü olacak halin yok. Bari dersleri kaçırma, kitapları oku, sohbetleri dinle. O kadar bir ilimle de kurtarabilirsin ya. Bir iman İslam ilmi gibi, itikadı tasih, bir fıkıh, zaruri şeyler. Yani o da olmazsa Şimdi bu adamın mal da yok, ilim de yok. bu adam ne diyor biliyor musun? Levent malen ya diyor ah bir malım olsaydı. Niye diyor? Ya kardeşim içki içemiyoruz, pahalı şarap alamıyoruz. Bilmem ne viski çok pahalı. Sıkaranın iyisini içemiyoruz efendim. Yani efendim zina demiyoruz, zina etsek de böyle çok harcı alemişlere gidiyoruz böyle de. Kaliteli bir şeyler bulamıyoruz falan. Böyle bir hesap yapıyor yani. Ah diyor şunun parası var diyor. Dünyada diyor. Her imkanı var diyor. Ta İtalya'ya gidiyor diyor. Zina diyor diyor. Fransa'ya gidiyor. Şarap içiyor diyor. Yunanistan'a gidiyor. Tıraş oluyor diyor mesela. Böyle zenginlerimiz vardı. Var hala. Uçağından özel gidiyor tıraş. Yunanistan'da oluyor. Adamın zevki bu yani. E şimdi bu adam da diyor ki ah bir malım olsaydı. Le'amiltu fi ameli fulân. Şu zengin Hovarda'nın, hokkabazın neyse yaptıklarını hepsini yapardım diyor. Birini de eksik bırakmazdım diyor. Fevve, bu da bir niyeti niyetiyle hesap görecektir. Feviz Bunların ikisinin de suçu eşittir. Bu nasıl iştir ya? Yani bu adam içki içmedi, içemedi, para yok. Kumar oynayamadı, zina edemedi. Efendim faiz yemedi, bilmem ne irtibatıyor ki faiz. ne gidecek, kredi istese kimse vermez seni. Adın ne soyadı ne? Bir diye girerler. Sıfırı tüketmiş. Bana kim kere de verir. Eğer bir şeyin olacak ki veriyorlar. Biliyorsun bir şeylerin varsa iki de bir de arıyorlar. Verelim verelim diye. Öbür türlü hadi git ya kapıdan geçme. Derler. Şimdi bu adam bütün paraları harama harcadı. Bu adamda hiç parası yok ki harcasın. Bu da niyet etti. Niye niyet etti? Ah dedi param olsa da hepsini yapsayım dedi. Mevla da ki hepsini yaptın. Ne yazdın buna günah? Aynısı senin defterinde çıkar Şimdi bu ilginç bir şey neden? Tezat teşkil eder mi meselesi. Tezat teşkil eder meselesi neden? İleride Adış Şerif gelecek vakit bitiyor. Bizden sonra herhalde Şimşirgil Hoca Efendi var. Kaçırmayın dinleyin. tarihlen alakalı ne bilgiler anlatıyor ne belgeler anlatıyor. adam cihazda bu kadar malumat var. Hem eli Sünnet'e göre hem Osmanlı'ya göre. Tam bizim yani itikadımız üzere. Tarihçi zor bulusun. Bu tarihçilerin çoğu yalan tarihi okumuş yani. Şimşirgil Hoca doğru tarih okumuş. Doğru tarih anlatıyorsa Bizden sonra bu 9.30'da o var. E dinleyin. Onun için ben çok mesela hududuma göre yanaştım şimdi. Bitiriyorum. Bir sonraki hadis-i şerif yani haftaya pazartesi inşallah dersimizde gelecek hadis-i de şöyle bir şey var. Yani bunu şer çözüyor işte. Şer olmasaydı şimdi burada ben çuvallayabilirdim. Sindi hazretleri Allah kabrini nuretsin. O diyor. Şimdi öbür hadis-i de diyecek ki bir dahaki derste de inşallah gelecek ki bir adam eh idaheme bişeyyetin felem yamelha lem tukteb Yani bir kötülük yapmak istedi fakat yapmadı. Bu adama bir şey yazılmaz diyor. Hadis öyle gelecek şimdi. O da sahih hadis. Peki bu hadiste de dedi ki: "Ah malım olsa şu günahları yapsaydım." dedi. Bunun günahı eşittir yapanla diyor. Peki öbür hadiste de yapmak istedi yapmadıysa yazılmaz diyor. İki hadiste sahiptir. Yani öbür hadis-i şerifte Buhari Falan geçiyor. Efendim. E, bu hadis-i şerifte Ahmet bin Ali bel tirmizi geçiyor. E, ne olacak? Bunlar birbirine zıt düştü mü? Düşmedi. Niye düşmedi? Şeh lazım. Alimler burada izah getiriyor. Diyor ki bir insan bir günah yapmak istedi. Niyet etti. Fakat e, azmetmedi. Çok kararlı olmadı. İçinden geçirdi. Ya da istedi belki. Belki imkanlar denk gelmedi mesela Allah onu korudu, kurtardı, yapmadı. Buna günah yazılmaz yani. Bu adam zina yapmadı yani. Yazılmadı. Bu öbürü ne? Bu öbürü diyor öyle azimli, öyle kasıtlı ki ölene kadar bu fikirden vazgeçmedi. Ölene kadar hiç tevbetmedi etmedi. Yani niyetinden de tevbe edilir. Tabi insan bir düşüncede olur. Sonra o düşünceden tevbe eder. Yani ben bu kafayı bıraktım dersin mesela. Yapamıyorsan bile fikri değiştirirsin. Ama bir adam... Fikri sabit olarak tam azim ve kasıt. Yani fırsat elime geçtiği anda bir an geri durmam yani. Öyle kasıtlı. Ve bu azimle ölene kadar sabit kaldı. Asla bir vaaz dinler. insan bir şey olur ya estağfurullah ya yapmamak lazım. Ara sıra bir vazgeçe, geçer. Bunda öyle bir şey yok. Bu o kasıtla öldü. O niyetle öldü. Arada hiç bir acabası yok, bir şüphesi yok. Belki de yapmam ya. Bir dinlemesi yok. O adamın niyeti öyle bir şey ki bizzat eline geçen malın tümünü aynı yerlere harcayıp aynı haramlar isteyecek. Idi. İşte onun için bu niyetiyle aynı cezayı çeker. Ama Müslüman'ın kalbinden bazı şeyler gelir geçer. Vesvese kabirinden olur. Bunlar tabi değil. Allah bundan kulunu mesul etmez. Ee, yani şöyle de durumlar oluyor. yani insanın da başına geliyor. Kurban olduğum Allah'ım diyorsun yani. Hani canım bir gün açıyor ama yani fırsat verme. Yani bu adama bu tabii fırsat vermediği zaman Allah yapmış gibi niye yazılsın? Yani pişmanlık da du duyuyor içinden bir, bir Allah'ın kaderidir tabii herkes günahını işleyecek. O da bir kaderin sırrıdır tabii ama kul kusursuz olmaz, mevla olmaz. Ama burada Müslüman olan bir insan bir günah yaptığı zaman asla ne yaptım demez. O günah yapsa bile peşinden pişman olur. Estağfurullah der veya keşke yapmasaydım der. Ama yine düşer o ayrı bir şey. Ama bu adamın ki öyle değil. Bu adam yaptığı zamanda da iyi ki yaptım diyen tip. Olacağını Mevla biliyor niyetten. O niyeti işleme sokuyor. Ama senin durumun öyle mi? Benim durumum öyle mi? Değil. bu günahlarımız var. Ha, yapmamak ama Allah-u Teala Ya Rabbi bana bu günah nasip etme dediğimiz doktolar var. Şu ortamı meydana getirme. Gıybet nasip etme. Ya milletten böyle konuştururken Ya Rabbi bana gevezelik dedikodu nasip etme. Hani niyetim mi o? Benim de o. Ama oluyor. Dırdır bir şeyler konuşuyor. Bir de baktığım bir günah kaçtı yani. Ama biz bunu istemedik yani. Bir de Allah'tan engel olmasını da istedik. E peşine de niye yaptım yani? Niye gevezelik et? Mesela üzülüyoruz yani. E bu adama Yapmadığı zaman canının istemesi, içinden geçmesi bunu günah olarak yazdırmaz. Yapmadığı zaman yazdırmaz. Yaptığı bile anda tövbe edince siliniyor da. Yapmadan niye yazsın? Çünkü bu adamın azmi yok. Hem var azim yok. Hemme başka azeme başka. Hem nedir? Bir e, niyettir, bir niyetlenmedir. Azim kararlılıktır. Azimde kastu karar var. Yani bunu en iyi şu cümle daha iyi anlattırdı Mevla benim ağzımdan bunu size izah ediyor. Yani burada en iyi şu anlattı bu işi. O yaptığınca yapsaydı parası olup ne yaptım diyecekti. Bu niyet etti ama başına bir iş gelse yapsaydı bile ne kötü yaptım estağfurullah diyecekti. Dolayısıyla bu ikisi de yapamadı. Bu ikisi de yapamadı. Ama birine yapmış gibi yazıldı birine yapmış gibi yazılmadı. Çünkü niye yazılmadı ona? O pişmanlık duyan kararlı biri değildi. Yapsa bile pişmandı. Ama bu yapamadığına çok üzülüyor. Öbürü de yapamadığına seviniyor. Ben mesela bir günah işleme imkanı elimden kaçınca ben ne diyorum? Elhamdülillah ya bugün bir günah işleyemedik yani. Bir gevezelik edin ve gıybetten kurtulduk. Bir dedikodudan kurtulduk bir şeyden. Ve minel resmeti elli de günah fırsatı bulamazsan Allah'ın korumasındandır diyor Adi Şerif. Yani bunlar çok önemli. Adam günah yapamadığına üzülüyor. Yani zina yapma teşebbüse bile geçiyor. O arada allah Teala onu mesela koruyor. Telefon geliyor, bir haber oluyor, bir acil yol tıkanıyor. Bir şey oluyor, o imkanı bozuyor. Ama öbür adam, Ya Rabbi beni kurtardın, korudun diyor. İyi ki yol tıkandı diyor. O kadınla buluşamadım diyor. Elhamdülillah diyor. Böyle çok Müslüman var. Günah yapmak istemiyor. Ama oluyor işte. İnsanların alışkanlıkları var. Uyuşturucu buna benziyor. lanmak buna benziyor. Birçok insan... Dayanamıyor bir şeyler atıştırıyor. gençlerimiz Allah kurtarsın. Ama bu adam pişman yani. Allah beni kurtarsın diyor. Ben dayanamam ara sıra diyor böyle diyor. Burnuma çekiyorum ağzıma çekiyorum diyor yani. Onun için burada mesele ne? Bulamadığı zaman ah keşke bulsaydım diyene bulsaydı da iyi ki yaptım diyene yapmasa da yapmış yazılıyor. Ama öbürü niyet ediliyor ama istiyor ama can ister şehvet var nefis ister. Ama o Bulamasa seviniyor. Hey Allah'ım kurtardım bu gecede beni bir haramdan diyorsa ve bu adam bulsa bile o işe girseydi bile girecek olsaydı bile peşinden nasıl yaptım ben bu işi Allah affetsin bir daha nasip etmesin diyen bir şuurdaysa o kafadaysa bu adam bunu yapmadığı zaman niye yazılsın? Bu fark çok ince bir şeydir. Ben de bunu bugüne kadar ilk anlatıyorum yani. 40 senedir vaz ediyorum. Farkı ilk çünkü bu şerhi görmeden fark edemezsin. Şersir konuşan Hadise mana veren zarardadır. Şerh'e bakınca ne dedi? Öbür hadisle çelişmez dedi. Bu azimli olan hakkındadır dedi. Buradan tabi Türkçesini geliştirmek Allah bize nasip ediyor. Şerh'e de biliyoruz size. Anlayacağınız dilden bu büyük bir ilimdir. Bu ilmi muhafaza edin. Resulullah aleyhissalatu vesselam size bir hadis söylüyorum şimdi. Bunu unutmayın, belleye dedi. Hepimize ezberleyebilen mollalara, talebelere kız erkek metnini ezberlesinler, birbirine okusunlar, kırık kırık mana versinler. Sohbet etsinler. Herkes bu hadis sohbet etsinler. Biz de unutmayalım. Allah'ım unutturmasın. Fazl-ı Keremiyle kurban olduğum hem ilim hem mal verdiğin bahtiyarlar zümresine cümlemizi ilhak eyle. Amin. Salli aleyhisselam Muhammed ve aleyhisselam. Ya Rabbi mal yazmadıysan da zenginlik yazmadıysan da o zaman ilimsiz kalmaktan cümlemizi muhafaza ile Hiç olmazsa dünyada da ahirette de bu ilim sayesinde yolumuzu görürüz, ahiretimizi kazanırız. Bizi din ilminden mahrum eyleme. Sahih itikattan mahrum eyleme ya Rabbi. Bununla beraber kimseye de muhtaç eyleme ya Rabbel alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Teslimen kethirhan ve elhamdülillah Rabbil alemin. Amin.